552 numaralı konu Hazreti Peygamber'in Uhud ve Hendek savaşlarındaki duası. Evet, Hazreti Peygamber Uhud gününde şöyle dua etti: "Ey Allah'ım, eğer sen istersen yeryüzünde sana ibadet edilmeyecektir."